Bismillahirrahmanirrahim. İnennefse l'emare bis sui Meali haşiye. Bu parçanın da herkese faydası var. Nefis daima kötü şeylere sevk eder ayetinin hem de a'da adubuka nafsuka lleti beyne cenbeyk manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsindir hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru nefsini almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eyler. Mübalaalar ile belki yalanlarla nefsini medhü tenzih ederek adeta takdis eder. Ve derecesine göre Menitteha’de ilahehu hevahu ayetinin bir tokadını yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksülemel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem ameli uhrevi de ihlası kaybeder riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevayi nefse mağlup olup, yolunu şaşırmış hissin fetfaıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü, bir tek şekerlemeye satan hevayi bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, inaniyetlere vesile edip, karlı işlerde hasaret eder. Allahum mepfadına minşerin nefsı ve şeytan, ve şerril cinni ve insan. Sual: Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl adalet olur? cevap: Sene 365 gün hesabı ile bir dakikada katil 7 milyon 884 bin dakika hapis iktizası kanunu adalet iken. Bir dakika küfür, bin katl hükmünde olduğundan 20 sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam, kanunu adaletle 57 trilyon, 201 milyar, 200 milyon sene beşerin kanunu adadaletiyle hapse mütahak olur. Elbette, halidine Fiha ebeda Adaleti ilahiiyle ve ci bundan anlaşılıyor. Birbirinden gayet uzak iki adetin sırrı münasebeti şudur ki katil ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için gayret tesirat yapar. Bir dakikada katil le akal zahiri adete göre 15 sene maktülün hayatını selbeder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, binbir esma esma ilahi inkar ve nukuşlarını tezyif ve kainatın hukukuna tecavüz ve kemalatını inkar ve hatsiz delâ ile bahdâniyeti tekzip ve şahadetlerini reddetmek olduğundan, kâfir'i binler seneden ziyade esvel isafiliğini atar, halidine de hapseder. Sayit Nursi. Manidar bir tevafu latife risale i Nur Şakirtlerini iktiham ettikleri ve cezalarını istedikleri 163. Maddesine risale i Nur müellifinin medresesine 150 bin lira verilmesine dair layihanın. 200 mebustan 163 mebusun adedine tevafuk edip, manen o tevafuk diyor ki, Hükümeti i cumhuriyenin 163 mebusun takdirkârâne imzaları, 163. madde kanuniyenin hükmünü onun hakkında iptal ediyor. Hem yine manidar tevafukat latifedendir ki, Risale-i Nur'un 128 parçası, 115 parça kitap ediyor. Risale-i Nur'un şakirtlerinin, ve müellifinin mebde tevkifi olan 27 Nisan 1935 tarihiyle, mahkemenin karar ve hüküm tarihi olan 19 Ağustos 1935 tarihi olmasına nazaran, 115 gün olup, Risale-i Nur kitapları adedine tevafuk etmekle beraber, istintak edilen 115 suçlu gösterilen eşhasın da adedine tam tamına tevafuk ettiği gibi gösteriyor ki Risale-i Nur müellifinin ve şakirtlerinin başına gelen musibet bir desti inayet ile tanzim ediliyor. Haşiye: Gayi dikkattir ki Risale-i Nur şakirtlerinin tevkiflerinin bir kısmı 25 Nisan 1935 tarihinde başlamış olup kararnamede suçlu gösterilen 117 kimse ise de ikisinin ismi mükerrer olmasına nazaran bu suretle şakirtilerin adedi, 117 adedine o kısmın tevkifinden hüküm tarihine kadar 117 gün olmakla tevafuk edip, evvelki tevafukata bir letafet daha katmıştır. Bu lem'anın başında İmam-ı an Risale-i Nur'a işaret ettiğinden, bir kardeşimiz heyecanlı bir iştiyakla Risale-i Nur'a, elmas, cevher, nur ismini takıp tekrar ederek yazmıştı. Bu dönemın ahirinde derci münasip görüldü. Takva dairesinde bulunan talebe deli de olsa acaba Risale-i Nur'un ve kıymetli elmasın nurundan ayrılabilir mi? Öyle tahmin ederim ki Risale-i Nur'un bu aciz talebeniz kadar kerametini, faziletini, lezzetini yiyen, tatlı meyvesinden koparan nadirdir. Hem bu kadar acizliğim ile beraber Risale-i Nur'a hizmet edemediğim halde göstermiş olduğunuz teveccühe medyunu şükranım. Binaenaleyh, Risale-i Nur'dan bendeniz değil, hiçbir talebeniz o mübarek elmastan ve lezzetten ayrılamaz. Affınıza mağruren, Risale-i Nur'un bu defaki taharriyatında iki kerameti meydana aynen çıkmıştır. Hapishane içerisinde polis, jandarma ve gardiyanlar müthiş arama yaparken, o esnada hiç kimse görmeden, yedi sekiz yaşında, hemşiremin mahdumu, mektep çantasının içerisine Risale-i Nur'un nüshalarını koyarak alıp gitmiştir. Arama, bendenizin idi. Çocuk odaya geldi, odada telaş görünce, odanın bir tarafında ayrıca duran Risale-i Nur'ları çantasına koydu ve içerideki memurların hiçbirisi farkına varmadı, çocuğa da bir şey demediler. Fedakar çocuk, doğruca validesine gidiyor Dayımın daima bize okuduğu Risale-i Nur'ları getirdim. Bunları alacaklarmış. Ben onların haberi olmadan, onlar başka mektup, kitap karıştırırlarken aldım, çantama koydum. Bunları iyice bir yere koyunuz, muhafaza ediniz. Ben bunların okunmasını çok seviyorum. Dayım bize bunlar okuyordu. O okurken ben başka bir halet kesbediyordum." diye validesine söylüyor ve mektebine avdet ediyor. Bu sayede elmas, cevher, nurlar ele geçmemiş oluyor. Bu keramet değil de nedir? Kur'anî bir mucize değildir de nedir? Acaba bu fazilet, acaba bu lezzet, acaba bu elmas, cevher hangi telifatta vardır ki, bu elmas, cevher, nurlar şimdiye kadar hangi zatın ağzından dökülmüştür? Ben de hapis değil, bu elmas, cevher, nurlar için her an, her dakika, her fedakarlığı memnuniyetle kabul ederim. Benden sonra bu elmas, cevher, nurlar yoluna evladım emin de bütün hayatını sarf etmeye hazırdır. İşte bu elmas, cevher, nurun ikinci kerametini ispat ile üç yaşından sekiz yaşına kadar akrabalarım ve evladım bu elmas, cevher, nurlar için fedakarane. Ve bu yolda hayatlarını hiç düşünmeden feda edeceklerini ispat ederim. Çünkü bu elmas cevher nuru okurken hepsi başıma toplandı. Onları sevdim ve birer çay verdim. Bu elmas cevher nuru okuma devam ettim. Hepsi birden bu nedir? Bu yazı nasıl yazıdır? Sordular. Ben de dedim bu elmas cevher nurdur diye bunlara okumaya başladım. Onuncu sözü okurken saatler geçmiş. Çocuklar merakından, anlayamadıkları zaman, hemen bendenize soruyorlardı. Ben de bu elmas, cevher, nuru onların anlayabileceği şekilde izah ederken, çocukların renkleri renk renk oluyordu ve güzelleşiyordu. Bendeniz de çocukların yüzüne baktıkça, hepsinde ayrı ayrı nurlu sait görüyordum. Suallerinde, nur hangisi, cevher hangisi ve elmas hangisi diye sorduklarında, Evet Nur bunu okumaktır. Bak sizde bir güzellik meydana geldi. Onlar da birbirinin yüzüne baktılar, tasdik ettiler. Ya elmas nedir? Bu sözleri yazmaktır. O zaman yani yazdığınız zaman sizin yazılarınız elmas gibi kıymetli olur. Tasdik ettiler. Ya cevher nedir? İşte o da bu kitaptan aldığınız imandır. Hepsi birden şehadet getirdiler. Bu sohbette 3-4 saat geçmiş bendeniz farkına varmadım. İşte elmas, cevher, nur budur dedim. Tasdik ettiler, hepsi birden bana bakıyorlardı ve bunu kim yazdı diyorlardı. Aciz talebeniz şefik. Zekâînin Rüyası Bu sabah rüyamda, İstanbul'un tophane sahiline benzer, saf ve berrak bir deniz kenarındayım. Kuşluk zamanında olduğunu zannettiğim güneşin ziyası, o deryay azimin üzerinde, hoş parıltılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim. Denizin orta ve cenubu tarafından, yüze yüze sahile gelen bir genç, omuzundaki bir sabanı sahile çıkardı. Orada bütün kardeşlerimize, tahliyeden sonra istikbal edilmekteler iken, sahil boyunu takiben, garpten dolu dizgin iki atlı geliyor. Üstad geliyor dediler. Bu izdiham yarıldı, hiç durmaksızın, bu mihip yağızatlı ve esmer çehreli iki zat şarka doğru uzaklaştılar ben o deryaya dalmak üzereyken uyandım. Zekai. Taraf-ı girane ve Risale-i Nura rakibane söylenen sözlere mukabildir. Ger medhetmekse tefahurla kendinizi maksadın Risale-i Nur'un en sönük yıldızının peykisiniz. Zinhâr seyyâre zannetme kardeşim. Risale-i Nur'un arz değil, afitap dahi peykidir onun. Pek yakında parlayacaktır alemde Risale-i Nur. Sönmez belki gizlenir zira nurun ala nur. Bir nur ki bahrı hakikat ve mahzı hidayettir o. Men ashabus siratıs sevîyî ve men ihtedâyi oku. Haktan olmaz şikâyet belki maksat hikâyet. Şer'in üzere giderken Hakk'a malum Risale-i Nur'a ki eylemiştim hem de hizmet Risale-i Nur ki Aliül Murtaza ve Gavs-ı Azam Celcelutiye'de ve bazı kasaît etmişler işaret Risale-i Nur ki Urvetül vuska lenfisam temessük etmiştim zira hem hidayet ve aynı hakikat koydular bizleri ki orada durmuştu Yusuf Aleyhisselam hem de beraberimizde idi, Hazreti Üstad, Halil İbrahim.